Evet kısa bir ara verdik Açık Radyo'da Açık Dergi devam ediyor pazar günü gerçekleşecek. ve Bir süredir zaten derginin içinde ve radyonun içinde çeşitli programlarda konuştuğumuz çok önemli bir mitingden bahsedeceğiz. Kent mitingi. Ee, yağmayı ve talana son demek? Kente karşı işlenen tüm suçları ifşa etmek ve İstanbul halkı olarak taleplerimizi dile getirmek için 20 yararlıkta Kadıköy'de olacağız ee, cümlesi. Ee, aslında bu şeyi açıklıyordum mitingi. Ee, biz tabii biraz daha ayrıntılı konuşmak istiyoruz. İki tane konuğumuz var şu an stüdyoda. Ee, Ezgi Öz kendisi Yeniköy Forumundan aynı zamanda forum koordinasyonunda da bulunuyor ve efe baysal kuzu ormanları savunmasından hoş geldiniz hoş bulduk merhabalar hoş bulduk evet şimdi e, bugün içinde zaten bir basın açıklaması yapıldı saat 11'de Metinde önümüzde durmakta ee, aslında bu e, yani kent mücadelesi içindeki e, metinlerde gördüğümüz taleplerin bir kere daha sıralandığı hepsi önemli olmakla birlikte bir kere daha vurgulandığı bir metinden bahsediyoruz. Öncesinde e, basın çıkamasından istiyorsanız başlayabiliriz yani e, Kent Mitingi Sekreterisi imzasıyla yayınlandı bugün içinde e, talepleri şöyle bir özetliyor. Siz e, ne demek istersiniz bu basın açıklaması ve tabi ki de pazar günü gerçekleşecek e, mitingle ilgili olarak? Peki ben bir e, şey yapayım biraz bahsedeyim. ya e, Bizim daha önceki çağrımızda da zaten bu basın açıklamasında çok net bir şekilde o vurgu var. Artık yeter İstanbul halkı olarak ayağa kalkıyoruz. Hı hı. Şehrimize sahip çıkıyoruz. Sloganıyla biz yöre çıkmıştık. Ve bu basın açıklamasında da bu vurguyu tekrar görebiliyoruz. Sizin dediğiniz gibi kent e, mücadelelerinde e, yer alan... E, belli başlı talepler burada zaten basın çağrısında da ve bizim pazar günü gerçekleştireceğimiz mitingde de yüksek sesle seslendirilecek. E, burada belki basın açıklamasını birazcık daha farklılaştıran bir etmen, e, kent alanına olan vurguyu da aslında ne kadar önemli olduğunu gösteren bir etmen. Bugünkü basın açıklaması şekillendiren e, ...yeni gelişmeler oldu aslında. Evet. Dünden itibaren, dünden biridir başlayan yeni gelişmeler var. Ve işte bir yolsuzluk, rüşvet... ...işte sit alanlarının nasıl yağmalandığını ortaya çıktı. E, bugünkü basın açıklamamızda da... ...asıl vurgu biraz bunaydı aslında. E, kente karşı işlenen suçların... E, ...bu kadar ortaya saçılmasına karşı da bir tepki vardı... ...ama e, şu vurgu da önemli burada... ...biz e, bunun da aynı zamanda... ...işte sekreter yanında yaptığı açıklamadaki gibi bir... E, ...iktidar mücadelesi olduğunu biliyoruz... ...ve biz burada bir araç olarak da... E, ...hiçbir tarafında bulunmayacağımızı... E, ...altını çiziyoruz burada... E, ...basın açıklamasında da... ...ve aslında biz kentin içindeki özneler olarak... Kendi taleplerimiz var. Bunları yüksek sesle haykırmak için de 22 Aralık pazar günü mitingde olacağımızı da e, tekrar vurguluyoruz. Evet. Yani bu söylediğin tabii önemli çünkü e, bu e, aylardır devam eden hatta yıllarda devam eden mücadelenin içinde aslında bildiğimiz yolsuzluğa dair pek çok emare vardı ama bunun e, somut olarak ortaya çıkarılabilmesini sağlanamamıştı. Ve hukuki olarak mesela kazanımlar olduğu halde fiili olarak devam eden bir takım ihlaller vardı. Hala da devam ediyor ihlaller. Evet, yani, Dolayısıyla evet bunun ortaya çıktığı noktadan mı şeye önemli tabii yani taraf olmamak hatta tam bu çatışmanın ortasında kendi özneni oluşturabilip aslında taleplerini ortaya çıkarabilmek. Evet burada yani hani çağrıcılara bakınca farklı partiler görebiliyoruz çevre örgütleri görebiliyoruz Mahalle örgütleri görebiliyoruz. İşte o gezinin çocukları, forumları ve hatta kuzu ormanları savunmasını görebiliyoruz. Hı hı. Buradaki mücadele e, ki bence yani o gizi sürecindeki en önemli noktada e, kente dokunabilmekte aslında. Ve biz burada kentin öznesi olarak varızı e, kurabilmekte. Bir yeni dil örme çalışması zaten bir süredir vardı. Bu kent mitingine de bu, bu yüzden çok önem veriyoruz. Biz... E, bu iktidar mücadelesinde hayır dediğimiz gibi ortada değiliz. Biz yeni bir dil örüyoruz. Taleplerimiz var ve bu taleplerle ortaya çıkıyoruz aslında. Bunun dışında sağdan soldan işte iktidarın veya işte diğer tarafın tarafında değiliz. Biz burada bu yeni dili ortaklaşarak ortak bir zeminde tekrar örmeye yeniden örmeye çalış, Güçlendirerek örmeye çalışıyoruz. Ve bunu da dile getireceğimize inanıyorum kent mitinginde. Evet yani sosyal hareketlerde aslında yepyeni bir formdan bahsediyoruz. Eskisi gibi. E, yani eski çok kısa bir zaman önce aslında mitingde sadece kortej oluşturup yürümek değil artık. Mesela pazar günü gerçekleşecek mitingin bir önemli tarafı da aslında bir aynı zamanda halk forumu olacak olması. Belki bu noktada biraz ezge dönebilirim. E, hem halk forumundan biraz bahsetmeni çok isterim. Hem de e, aslında şu anda e, forumlar hala devam etmekte hı hı. pek çok mahallede. Forumların e, şey yani sen aynı zamanda koordinasyon grubunda da olduğun için belki bize biraz bahsedebilirsin yani zaten forumların hepsi pazar günü orada olacak e, bildiğim kadarıyla evet. e, forumların işleyişi nasıl gitmekte? E, şöyle şimdi öncelikle pazar günkü <gülüyor> mitingin tabii şöyle bir önemi var aynı zamanda her mahallede e, ya da forumda e, talepler toplanıyor aslında yerel yönetime hı hı. ve kente dair talepler ve bunlar orada ortak bir sesle ...aslında zemin e, bulacak. İstanbul'da yaklaşık 35 tane forum var... ...Anadolu ve Avrupa yakasında... <gülüyor> e, ...ve hepsi aktif olarak devam etmekte. Zor bir süreçten geçiyoruz. Yani kış tabii ki... E, ...belki biraz... E, ...katılımı düşürmüştür. Fizik olarak yani. e, evet. Ama hala ulaşılabilen insanlar çok fazla. E, hı hı. Yani ilk zamanki gibi. E, ve her forum aslında... ...kendi içinde bir... E, ...bu kentten ne istiyoruzu Biriktirirken bir yerde bir araya geldiğinde aslında bunların çoğu hem ortak talepler hem de aynı zamanda nasıl bir yerel yönetim ya da nasıl bir belediyecilik istediğine de zaten ortaya koyan talepler. Burada... Önümüzde evet bir seçim var ama asla hiçbir forum kendini seçimle yani seçim bizim için yani ya da sandık bizim için bir sonuç değil. Bu da geçeceğimiz süreçlerden bir tanesi olacak. Elbet yansıyacaktır ama çok da önemli değil belki bu noktada. Hı hı. Çünkü zaten yolun çok başındayız. Yani bu daha başlangıç mücadeleye devam derken aslında tam olarak bugünleri kastettiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada bu talepler biriktiğinde... Kim çıkarsa çıksın o sandıklardan. Zaten aslında forumların istediği şey bu hesabın sorulacak olması. Ee, bu açıdan açıkçası mitingin hem forumlar hem bütün mahalle ve çevre dernekleri e, hem de ...onun dışında birçok siyasi ve sivil toplum kuruluş tarafından benimsenmesinin en büyük sebebi... ...zaten aslında bu taleplerin tek bir sesle e, Pazar günü Kadıköy'de e, söylenecek olması. Evet. E, bu açıdan çok önemli bence forumların desteği de. Evet yani tek bir ses ama bir yandan da biraz önce söylediğin gibi aslında tamamen yerel yönelik farklı talepler. E, ve şeyden çıkması da aslında biraz önemli geliyor. Yani tabii ki de ilk başladığımızda forum tartışmalarında e, hep bir 30 Mart e, yani... ...finişin 30 Mart olacağına dair bir şey vardı, eğilim vardı... ...ama artık Halk Konseyi'nden bahsediyoruz mesela... ...hani bu şeye, aşamaya geçebilmek epey önemli geliyor... ...dolayısıyla pazar günü fiziki olarak da... ...o aşamanın sesini vermek de önemli olacak... Ee, ...şimdi bir kayıt dinleyelim... Ee, ...çünkü tam bu taleplerden bahsettiğimiz noktada önemli diye düşünüyorum... Bu e, miting çağrısında genel bir video e, yayınlandı bildiğim kadarıyla ama e, kendi adımı ondan daha önemlisi aslında mahallelerin kendi Hı -hı. videolarını yapmış olmaları. B benim internette bulabildiğim e, Sarıyer, Koca Paşa ve e, Cihangir forumlarının. Çok da evet bu noktada bir şey eklemek Güzel. istiyorum. Bu sanıyorum son zamanların belki de tabii ki gizli süreci dışında hani eylemlilik e, halinde ya organize edilen bir miting olarak baktığımızda en çok üretime sahip eylemlilik hali. Çünkü her mahalle aslında kendi derdini ya da taleplerini bir videoyla, bir afişle ya da nasıl sunmak istiyorsa öyle şu anda ifade ediyor. Ve hı hı. bu da dolayısıyla ortada aslında bir kent istiyorum. Hashtagini Twitter üzerinden kontrol ettiğimizde Zaten aslında birçok şeyi ortaya koyuyor ne istediğimize dair. Evet. Evet. Şey güzel bir şey. Yani gezide de o farklılıkların olması ee, ve burada da aslında yani o kent mütinginde de belki biraz o ee, bize o güç veren itici güçlerden biri aynı şekilde somut olarak yansıması işte farklı forumların talepleri farklı grupların talepleri hepsinin bir şekilde posterdir, yeni bir üretimle ortaya konması ben de çok değer veriyorum. Çünkü inanılmaz bir renklilik yaratıyor. Hı hı. Ee, güzel bir hava yaratıyor. Bir yandan da evet, bir ufakta bir e, sosyal medya reklamı da yapmış olalım. Yani hashtagimiz bir kent istiyorumdur. Ee, buradan da talepler geldikçe sosyal medyadan aktıkça biz de kent mitingi e, sayfamızdan profilimizden e, da e, güncelliyoruz ve aslında bu önemli çünkü taleplerin şekillenmesinde de ee, bu hashtag bize yardımcı oluyor bir yandan da. Evet, bence yerel yönetim adayları da şöyle bir baksa <gülüyor> <gülüyor> çok güzel olabilir. Evet, bakmalılar hatta. Bu ara şimdiye kadar epey gelmiştir diye tahmin ediyorum değil mi? Yani Twitter'dan. Ee, evet, geliyor. Yani aktif bir Kent Bidink'i profilimiz var e, Twitter'da. E, her ne kadar geçen hafta ufak bir yol kazasına uğrayıp bir kapa... E, ...askıya alınsa da bir spam... Hı. ...dalgasıyla beraber şu anda... ...aktif bir şekilde gidiyor... ...daha da güçleneceğine yani şu iki... ...gündür özellikle daha da bir... ...yoğun ilgi olduğunu biz de görebiliyoruz. Süper. Evet tamam şimdi o zaman... ...forumlardan katılımcıların bir kısmının... ...nasıl bir kent istediğine dair cümlelerini... ...duyuyoruz sonra devam edeceğiz. İnsanların geleceği yok ediliyor... ...doğa yok ediliyor... ...ama böyle gitmez. Buna karşı... ...mücadele edeceğiz. Doğaya tahakküm kuran değil, insana, doğaya ve hayvana saygılı bir kent istiyorum. Her boş alanda betonların değil, bostanların çoğaldığı bir kent istiyorum. Polisin iktidarı değil, halkı koruduğu bir kent istiyorum. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yağma, talan tezgahları yapılıyor. E, bu aslında kentsel dönüşüm değil, ransal dönüşüm. Biz böyle düşünüyoruz ve böyle olduğuna inanıyoruz. E, sizden destek istiyoruz. Yeniköy Forumu olarak, e, kentsel dönüşüme karşı ortak bir güç olalım. E, diğer forumlarda da bunları anlatıyoruz zaten, e, bu paylaşımları. Onlardan da destek istiyoruz. Hasan Ferit Kerekçin söylüyordu, o ransal bölüm olsun diyordu. Biz ransal dönüşüme hayır diyoruz. Biz kentsel dönüşüme hayır diyoruz. Biz yerinde olsun diyoruz ve bizim istediğimiz şekilde olmalı diyoruz. Biz sadece yaşamak istiyoruz burada. Mahallemizi kimseye vermek istemiyorum. Evimizde kalmak istiyoruz. 22 Aralık'ta Kadıköy'deyiz. Toplanacağız, birlik olacağız. Kadıköy'deyiz. Kendimiz için, mahallemiz için. Cihangir Parkı'nı otoparklaştıran, ağaçları topraktan söküp saksıya diken zihniyete karşı 22 Aralık'ta Kadıköy'deyiz. Sağlığa erişim hakkımızın elimizden alınmasına ve bölgemizdeki tek hastanenin süresiz bir şekilde kapatılmış olmasına karşı 22 Aralık'ta Kadıköy'deyiz başında yerlerinden edilenlere ses olmak, beyoğlu'na dayatılan soylaştırılmış yaşam tarzına dur demek için 22 Aralık'ta Kadıköy'deyim. Emek sineması için verilen onca mücadeleye rağmen toplumun taleplerini kulaklarını tıkayanlara ve böylesi bir kültürel değeri yıkıp yerine AVM yapmak isteyenlere karşı 22 Aralık'ta ben de Kadıköy'deyim. Dünyanın en eski tersanesi olan Haliç tersanesini yıkıp yerine otel ve yat limanı inşa etmek isteyen vahşi kapitesi zihniyete karşı olduğum için 22 Aralık'ta Kadıköy'deyim. Kentimizin en güzel ve en canlı meydanına bu anlamsız beton boşluğu layık gören 1 Mayıs alanımızı halka kapatabileceğini zanneden zihniyetlere karşı 22 Aralık'ta Kadıköy'deyim. Gezi Parkımızı AVM'leştirmekten kurtarmak için, burada filizlenen Haziran direnişini İstanbul'un her semtine, sokağına, mahallesine yaymak için, kent haklarımızı korumak için 22 Aralık'ta Kadıköy'deyim. Samatya'daki ırklar arasındaki kardeşliğin e, ranta kurban gitmemesi için 22 Aralık'ta Kadıköy'deyim. Ben çocukluğumda Marika'nın bahçesine reyk yiyordum. Şimdi yiyemiyorum. Doğup ve büyüdüğüm semtte özgür ve güven içinde yaşamak için 22 Aralık'ta Kadıköy'deyim. Samatya 6 tane dini bayramın bir arada kutlandığı tarihi değerleri taşıyan bir bölgedir. Bu değerlerin korunması için Kadıköy'deyim. Beton yığınları arasında boğulmak istemiyorum. Nefes almak istiyorum. Bu nedenle 22 Aralık'ta Kadıköy'deyim. Samatya'da denizin doldurulup miting alanı yapılarak doğanın katledilmesine karşı olduğum için 22 Aralık'ta Kadıköy'deyim. <gülüyor> Kapitalizmin yok etmeye çalıştığı bin yıllık yedi kule surlarının bin yıl daha yaşaması için 22 Aralık'ta Kadıköy'deyim. <gülüyor> Bugün biz Hep beraber Biz bizim Biz atıldıktan sonra Hep beraber Biz oylak ağabey Bizim için Su bir insan hakkıdır Eğitim hakkı Bizim barınma haklarımızı Özgürlük haklarımız Yaşam hakkıdır Haklıyız Haklarımızı Hakların alınmasını Hak verilmez alınır Bizim semtimiz Kentsel dönüşüm Ortak mekanlar, Su taklar Yok edilen kım salanır Bizim şehrimiz Meydanlar Parklar Kadın dayanışması! Dönü dayanışması! Dayanışmamıza! Dönü dayanışması! Ve dayanışma! Çok güzel bir dayanışma var! Dayanışma adını! Rozovay ya! Dayanışma! Dayanışma! Yürüyünüz gibi seyir misin? Bileniz! Bileniz! Bileniz! Bileniz! Bileniz! Mücadele! Mücadele! Kadın Mücadele! Budur, mücadele. mücadele. Onurlu mücadele! Mücadele devam. devam. devam. devam. 22 Aralık Pazar günü Kadıköy'de gerçekleşecek kent mitingine Çağrı yapan e, forumlardan bir kısmının e, ulaşabildiklerimizin seslerini aktardık size. Koca Mustafa Paşa, Sarıyer ve Cihangir forumunu sonrasında da müştereklerimizin videosundan bir takım sesler duyduk. Evet, konuklarımızı hatırlatalım. Daha önce duymamış olanlar için, açmış olan dinleyiciler için Ezgi Vöz konuşuyoruz. Yeniköy Forumu ve Forum Koordinasyonu'ndan e, aynı zamanda Efe Baysal'da kuzey Ormanları savunmasından Pazar günkü e, eylemi. Mitingi konuşmaya devam ediyoruz. Evet şimdi mahallelerden bahsettik zaten yerel taleplerin dile, getirebilmesi, dile getirilebilmesinin öneminden bahsettik. Aslında bu noktada mitingden de çıkan çok genel bir soru sormak istiyorum ama cevabı belki de biraz geniş olacak. Yani şey şimdi mahalle zaten mahalle talepleri uzun zamandır yani kentsel dönüşüm ve kisvesi altında yapılan tüm o müdahalelerde karşı çıkan grupları zaten görüyorduk. Yani başlarına gelen o korkunç şeylerden sonra bir araya gelip eylem yapan insanlar. Fakat burada artık önemli olan sanırım hem bir yandan onların forum oluşturarak bir araya gelebilmesi hem de mahalleler ve diğer mahallelerdeki forumların da bir araya gelebilmesi. Bunu nasıl görüyorsunuz? Aslında bizi götürebileceği nokta ne olacak sizce? Bence burada ben Hasan Ferit gediği anmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında tam da Buydu onun Yeniköy Forumu'nda Temmuz ayında söylediği şey. Hı hı. Ee, Yeniköy Forumunda kentsel dönüşümle ilgili bir e, forum yapmıştık. Sadece konu oydu ve Armutlu'dan gelip bize şunu anlatmıştı aslında. Ee, zaman birlik olma zamanı her mahallenin sesinin bir an evvel bir ses olmasını sağlamamız gerekiyor. Hı hı. Ee, ve bunun için de İstanbul'daki bütün forumların desteğine ihtiyacımız var. Çünkü biz mahallemiz adına yani ki Yeniköy'e ye çok yakın bir yer Armutlu. Keza Derbent'te de aynı şey yaşanıyor senelerdir. Ee, fakat birbirinden haberi olmayan mahalleler aynı zamanda. Fakat Gezi bir yandan da şunu kırdı ve başardı belki de. Ee, artık Armutlu ile Etiler'in, derbentle Yeniköy'ün, Birbiriyle bir ilişkisi var ve bu daha öncesinde yoktu yani evet. iki sokak ötede aslında hı hı. o yıkımlar yaşanırken e, belki de Yeniköy'de yaşayan herhangi birinin bundan haberi yoktu ve Ferit aslında bunu yapmaya çalışmıştı bir yandan da yani forum forum gezerek Armutlu'yu sadece Armutlu'yu değil keza Gülsuyu'nu, Derbent'i e, birçok mahalleyi anlatarak ve oralara giderek e, bu ilişkiyi kurmaya çalıştı ve ee, bu ilişkinin de aslında bu mitingle beraber ben şunu düşünüyorum. Aslında kurulmuş ya da başlamış olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Bu çok umut verici bir şey. Ee, tabii ki evet çok başındayız. Ee, yani bu seslerin bir araya gelmesi ve çok güçlenmesi gerekiyor. Ama her mahallede çıkan ayrı bir sesin pazar günü en azından ilk defa bir araya gelecek olması bile çok umut verici ve heyecan verici bir şey. Hı. Yani çünkü sonuçta dertler farklı olabilir, yerelde olabilir ama aslında çözüm için tek bir yol var evet, iyi bir yandan da evet, bir araya gelebilmek. Peki şimdi bir takım teknik şeyler sormak istiyorum. Tabi pazar diyoruz ama pazar günü ne olacak, nerede buluşuluyor, kaçta başlıyor? Pazar günü şöyle, iki kortej olacak Söğütlü Çeşme'den ve Haydarpaşa Numuneden. Planlanan şöyle aslında şu anda, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin orada Kent Hareketleri ve Avrupa Forumları bir araya gelecek. Onların arkasında siyasi partiler ya da baş farklı STK'lar olacak. Ee, kent hareketleri ve forumlar çağrıcı olduğu için e, dolayısıyla Kortejin önünde onlar olacaklar. Çeşme Metrobüs Durağı'ndan Kuzey Omanları Savunması ve Anadolu Yakası forumları olacaklar. Hı hı. Ee, Kuzey Omanları Savunması'nın yanında sanıyorum ki e, engelli arkadaşlarımız olacak e, önde. Onun arkasından Kuzey Omanları Savunması ve e, Kortej iki koldan birleşip Kadıköy'de meydanda buluşulacak. Evet, evet. Çevre örgütleri daha çok Söğütlü Çeşme'den yani kuzey Ormanları Savunması ana çağrıcı olduğu için o var ama diğer çevre örgütleri de e, bitle olacak. E, şu anda gözüken en azından programda. Hı -hı. Evet, bu arada kuzey Ormanları Savunması'ndan bahsetmişken forumlar kadar e, bu sürecin içinde çok aktif olan ve aslında bu, bu mitinge büyük destek veren oluşumlardan bir tanesi olduğunu söylemek Hı -hı. lazım sanırım. E, 12'de buluşuluyor. Sonrasında e, forum kısmı nasıl olacak acaba var mıdır bilginiz? Şu anki organizasyon sürecindeki üretim aslında pazar gününe devam ediyor olacak. Yani şu Hı. an bu çok hani planlı mı bilmiyorum aslında ama Öyle gözüküyor hı hı. neden derseniz çünkü orada e, bir müzik olacak e, iki bu taleplerin bir araya geldiği metinler toparlanıyor şu anda ve üç sözcü arkadaşımız üç e, çağrıcı gruptan bu metinleri orada okuyacak tabii ki buna eklemeler olacaktır o eklemeleri toparlayacağız. E, bunun dışında orada farklı e, yani orada bitmemesi bu sesin ve bundan sonraki süreçle ilgili farklı üretimler olacak e, onlar biraz sürpriz olsun orada hani e, hep beraber yaşayalım ve paylaşalım. Hı hı. Ee, ama onun dışında nasıl bir forum organize edilebilir zaten başlı başına da bir forum olacak belki diyebiliriz evet. yani evet. şey yani güzel hani birazcık mitingin o demin dediğimiz o farklı renklerin bir araya gelmesi herkesin bir farklı üretim içinde olması e, çağrı için aslında bu direkt mitinge de yansıyor O e, gruplar hakikaten çok renkli bir şekilde gelecek e, öyle tahmin ediyoruz ve belli başlı sürprizler de e, düşünülüyor şu anda tasarlananlar da var ee, en azından Kuzu Ormanları Savunması tarafından söylerim ama başka duyumlarımız da var. Hı hı. Ee, o renklilik orada da olması önemli çünkü e, yani mitingler, bu tip buluşmalar e, hani klasik bir parti mitinginde nedir? Bir gaz birikir, tamam. Hani onu döktük gidiyoruz. Bundan biraz ayırmaya çalışırız aslında bunu. Çünkü e, o dalgalanma, o rüzgar, evet yani e, mitingin tabii ki bir gövde gösterisi tarafı vardır ama bir şey duygusu uyanması önemli. Yani hani yani bu daha başlangıç o zaten tamam başladı mücadeleye devam ediyoruz ve onun yankılanması domiiting de güzel bir e, üretim orada olsun ve hı hı. bir e yankılanması olsun ileriye dönük. Asıl çaba da bu zaten. Bu yüzden de farklı gruplar geliyor, farklı yerden yürünüyor. Alanda belli başlı hareketler e, olacağını umut ediyoruz bir yandan. E, bunlara çok değer veriyoruz aslında. Yani düz bir mitingden birazcık ayırmaya çalışıyoruz. Evet. O zaten öyle olacağını biraz tahmin edebiliyoruz. Tabii zaten nasıl bir kentte yaşamak istediğini aslında söyleyen insanların ben zaten aynı zamanda üretime çok katkı sunduğunu hani düşünüyorum. Şey de var yani Tam kente dokunma e, süreci, işte o geziyle başlayan bizim yani çünkü bir şey halindeydik hani. Evden çık, işe git, işten gel, eve git. Yani bir şekilde kentle bir irtibatımız aslında yoktu. Aslında o gezinin bence en büyük öğrettiği şey, her ne kadar sonra kent vurgusu dönem içinde söylemde en azından azalmaya başladı gibi hissetsek de, ben şunu çok önem veriyorum. E, bu süreçte insanlar bir kente dokunmayı öğrendiler. Bu en basit noktası, e, bir hani mahalleme, parkıma dokunma, tamam eyvallah ama... Elinize bir spreyi alıp duvara bir şey sıktığınızda bile bir dokunmaya başlıyorsunuz. Ve aslında ya evet burada yani ben yaşıyormuşum ve e, bir temasa geçmeye başlıyorsunuz. Tam o duyguyu hani e, burada da devam ettirmek istiyoruz. O alanda da bunun yönelik çalışmalar yapmak istiyoruz aslında. Evet yani sırf şikayetten çıkıp artık harekete geçmeye Aynen. başladığımız Aynen. noktada bu pazar günkü eylemde bir durak olacak diyelim aslında. Ee, gerçekten evet. sonrasında ne yapılacağını bir kere daha karar verileceği bir süreç. Bir durak evet, yani noktası. o devam ediyor. Hani bunları böyle bir şey diye bölmemek lazım. Öyle bir hani hal var ya hani gezi başladı ve bitti işte a, meeting var ve tamam. Sonra, hayır yani bu süreç akaten ve ha. bu sürecin e, farklı evrelerini yaşıyoruz aslında. Bilinçlenme süreci diyebiliriz belki bir yandan. Yani evet bir hani bir, bir e, o farkındalığın artma e, süreci ve bir yandan da Hani böyle bilinçlenme deyince şey gibi dalgalanmasın bir bir evet birilerini bilinçlendiriyoruz gibi değil. Hayır yani o sinerji içinde dönüşme süreci Hı -hı. aslında. Bence daha hani doğru kelime orada. Hep beraber e, işte mahalleye dokunarak, parka dokunarak, farklı gruplara dokunarak işte e, iletişim kurarak. Aslında. Aynen öyle. Evet. Ve o iletişimden bir zaten açılırsa bir kanal açılacak. O kanal zaten açılmaya başlamıştı. Önemli olan o kanalı birazcık daha e, açabilmek. Evet peki. Ezgi Öz FBI'ya çok teşekkürler katıldığınız Biz teşekkür için. Ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hepin... Bence her mahalleye ya da yaşadığı yere dair sözü olan herkesin hele ki böyle bir ortamda zaten Hı -hı. pazar günü Kadıköy'de görüşmek üzere diyelim. Evet.